Osmanlı yayın evi takdim eder. Sen kimsin? Eser Osmanlı yayın evi. Senaryo İlhan Yardımcı. Radyofonik metin Mehmet Gümüşçaylı. Yöneten Hüseyin Avnioğlu. Kardeşim... ...sen kimsin... ...biliyor musun? Sen Allah'ın yarattığı bir kulsun... ...hiçbir yaratığa benzemeyen... ...eşi benzeri olmayan... ...her şeyi gören... ...her şeyi işiten... ...her şeye gücü yeten... ...fakat gözlerimizle göremeyeceğimiz... ...ama kalben inanıp... ...hissettiğimiz Allah'ın yarattığı bir kulsun. Sen... ...bir peygamber torunusun. Sen... Adem oğlusun. Sen... ...ilk atan Adem'den sonra gelen peygamberleri de kabul edip... ...inanmışların torunusun, oğlusun. Sen... ...son peygamber Hazreti Muhammed'in ümmetisin. Hazreti Muhammed'in getirdiği... ...Kur'an-ı Kerim'i okuyan... ...ona inanan... ...onu yaymak için canlarını veren... ...kanlarını akıtanların oğlusun. Sen insansın, sen Müslümansın. Sen mazunların en büyük yardımcısı, zalimlerin korkusu... ...doğruluğun ve adaletin bükülmez kolu olan bir milletin ferdisin. Sen sıradan biri değilsin. Sen bir büyük davanın neferi, vazifelisisin. Sen pınar suyusun, hayat suyusun. Susuyan dünya senin akacağın günü bekliyor. İşte damla damla eridi demir perdeler inancının karşısında. Herkes senin akmana muhtaç. Fakat sen donmuş musun ne? 300 yıl süren uykum bitsin artık. Kurtul bu rehavetten, ataletten. Daha ne bekliyorsun? Rehberin belli. Kur'an-ı Kerim'in nuru önünde duruyor. İslam'ın ateşiyle eri ve ak artık. Bin yıl önceki akışınla kıtalar suya kanmıştı. Bu defaki akışın dünyayı kurtarsın. Dünya seni bekliyor. Bütün insanlık senin adaletini bekliyor. Bin yıl önce olduğu gibi ak artık. Bin yıl önceki akışın bir ulu kişi Hoca Ahmet Yesevi'nin işaretiyle başlamıştı.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 Siz denklerinizi ve obalarınızı hazırlayın Bundan ötesi bizim işimiz İşaret geldiği gün bütün Türk ili gösterdiğimiz hedefe doğru yürüyecektir Ulu Yüz Yüzyıllardan beri bize yurtluk eden Asya bozkırlarıyla helalleşmeye başlarız bugünden gayrı İşaretinizi bekleriz Çok uzak değil o günler Ocağımızda yanan kütüklerin yeni yurdumuza doğru uçtuğu gün size haber gelecek. Sizler gönüllerlerini, alperenleri takip edeceksiniz. Öncüler onlar olacak. O günü bekleyin. Duyduk ve uyduk. İşaretin geleceği günü bekleyeceğiz. Kardeşim, işte böylesine mübarek bir ocaktan geliyor senin aslın ve neslin. O mübarek ocak da veliler silsilesiyle Hazreti Peygamber Efendimiz'e kadar uzanır. Sen işte böylesine mübarek bir davanın uğruna yola çıkanların torunusun. Sen asr-ı saadetin altın çağını yeni baştan yaşatan... Orta çağın karanlık dünyasına... ...bir ışık gibi doğanların torunusun. Bu ışığın doğduğu yer Söğüt... ...Söğüt'te bu meşaleyi tutuşturanların... ...geldiği yerse Horasan. Hoca Ahmet Yesevi... ...bir bir fırlatır yanan köseyleri... ...dünyanın dört bir yanına... ...ve erenler, evliyalar yola düşer. Sen bunları bilmeli... Horasan'dan bir işaretle yola çıkan erenlerin ve evliyaların içindeki İslam ateşini yeni baştan yaşamalısın. Şimdi o günlere gidelim ve Hoca Ahmet Yesevi'nin beylerden sonra 40 gönül yoldaşıyla kurduğu Meşveret Meclisi'ne kulak verelim. Erlerim, erenlerim. Gönül yoldaşlarım, siz ki yıllar yılı dergahımızı şenlendirdiniz. Nice gönül seferlerine birlik yaşadık. Sözün özüne gelelim. Artık ayrılık günü geldi. Her biriniz aynı özle, aynı sözle yola düşeceksiniz. Olup yerim, gönlünüze ayrılık ateşini niye atarsın?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 Nereye gideceğiz hocam? Aman Allah'ım. Pirimiz kolunu ocağın içine soktu. Allah Allah. Şimdi de yanan kütüğü göğsüne aldı. Geyikli baba. Seni diyar rıma saldık.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 Karacam. Karaca Ahmed'im. Sen de yürü git Rumellerine. Bir yerde mekanın olsun. Her yerde çerağın yansın. Bektaş Veli. Suluca Karaca Hüyyu yurtluk verdik. Elimdeki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 Kırk kapıdan çıkın, kırk kapıdan girin ve ocağınızı tüttürün. Duyduk ve uyduk. Ne ki elimize ferman gerek, yol hali bu. Başımıza ne iş gelir bilmez. Yolda, derde, bir güçlüğe uğrarsak, fermanımız koynumuzda olsun.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 Yüzümüzü kara çıkarma kafirlere karşı. Hepsini ayrı ayrı kayır. Hiçbirinden hidayetini ve inayetini esirgeme. Dara, zora düştüklerinde yardımcı ol ya Rabbi. Anadolu'nun manevi fatihi Hoca Ahmet Yesevi'nin emriyle yola çıkan gönül erleri... Bin bin yüz bin yüz bin ulaşırlar diyarı Rum'a Tulgalı başbuğlar gelene dek Buğday başaklarını yeşertip Sevgilerle bilgilerle bezerler yeni yurtlu Sen böylesine gürül gürül akıp gelen bir ecdadın torunusun O ecdat ki bir hırka bir asa bir lokmayla yola düşüp Sana cennet gibi bir vatan bırakmış O ecdat ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in ayağının tozu olmayı dünyada en büyük şeref bilmiş. Sen veliler ordusunun bir neferi olacak kadar temiz ve safsın. Ama, ama seni senden kopardılar. Sendeki öz benliğini senden aldılar. Senin ruhunu senden ayırdılar. ...seni sana anlatmadılar, senden gizlediler. Kutsi gayen, mümtaz vasfın asil şahsiyetinle sen... ...bütün insanlığa en büyük örnek, gerçek önder ve rehbersin. Sen, kaybettiği ruhunu ve kendini arayan insanlığın ve asrın öz benliğisin. Muhteşem tarihimiz, şanlı satvetli mazimiz, satır satır... Asır asır sende okunmalı, senin asil varlığında yaşanmalı. Mazi sende yoğrulup, asır sende örülmeli. O muazzez ecdadın, ruh ve mana iklimi seninle bir kez daha hakim olmalı dünyaya. Muhalif rüzgarların tesiriyle yolunu kaybeden kardeşim. Sen kimsin? Nereden geldin? Niçin geldin? Nereye gideceksin? Aslın, esasın, cevherin neler? Sen neden yaratıldın? Bu hasletlere sahip misin? Bunları bilmeyen ve yaşamayan nesillerin geleceğinden şüphe edileceğinin korkusunu yaşıyor musun? Yüzler tevhid nuruyla aydınlanıp, kalpler Hazreti Rasulullah'ın muhabbetiyle dolup, idrakler Kur'an'ın hayat iksiriyle canlanıp gayeler Mevla'nın rızasını kazanmak gerçeğini bilmedikten sonra senin insan olamayacağını da biliyor musun? Boyun. Gözünü arayan, kendini arayan, seni arayan kardeşim. Alemlere rahmet olarak gönderilen ve o dehşetli mahşer gününde herkesin nefsi nefsi diye çırpınacağı bir zamanda secdelere kapanıp ümmetimi isterim ya Rab, ümmetimi bana bağışlamadıkça kalkmam diye feryat edecek olan Habibi Kibriya'nın ümmeti olduğunun mesuliyetine ne zaman eriyeceksin? Ne zaman gaflet uykusundan uyanacaksın? Gaflet uykusundan yatar uyanmaz hay hay gaflet uykusundan yatar uyanmaz can gözü kapalı dantilan çoktur. Can gözü kapalı, Kendine hiçbir yerde örnek ve rehber arama. Örnek senin şanlı tarihin, rehberse şanlı tarihine yön veren insanlar. İşte onlardan biri Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman ki... Bütün dünyanın kendisinden muhteşem Süleyman diye bahsettiği cihana hükmeden sultan Allah'ın adını yaymak uğruna, nizamı alem yoluna, ziget var önlerindeki otağında şahadet mertebesine ermedi mi? Bilene çok uzak değil o günler. Beyler, başalar.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 Padişahımızın vasiyetidir Şeyhülislam Efendi Hazretleri. Bu sandukada padişahımız efendimizle birlikte gömülecektir. Sandukayı açıp bir baksak da sonra koysak paşam. Vafıktır efendi hazretleri. Aman ya Rabbi. Bunlar bizim fetvalarımız. Evet. Bunlar fetvalar.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 46 yıl boyunca Tebriz'den Viyana'ya kadar zaferden zafere koşan ordu kumandanları muhteşem Süleyman'ın son seferinde ağır ağır ve yaşlı gözlerle onun ardından görür. Tek tesellileri ziget var burçlarında dalgalanan Türk İslam sancağı olur. Ecdadımız yatakta ölmekten endişe ederdi. Onlar sıcak koltukta uyumaktan derin tesir duyarlardı. Izdırapları ağırlaştığı, kafalarına inen yumruklar sertleştiği... ...ve kainattaki hadiseler aleyhlerine ittifak ettiği zaman onlar mesud olurlardı. Saadet ızdıraptan öte, selamet çileden öte, sevinme ve gülme... ...gözyaşı yerine kan döktükten sonradır inancındaydılar. Hizmet namına iki damla ter dökmemiş, İslam'ın teessürü namına ona matufen iki damla gözyaşı dökmemiş insan olmak istemezlerdi. Sen bu savaşa, dünyanın varlığına sahip olup... ...üç kıtada hüküm süren ecdadın gibi... ...varlık içinde yokluk savaşına hazır mısın? ...bütün dünya varlığını Allah rızası yoluna çevirme savaşına hazır mısın? Savaşı sürdürenlere yardımcı olabiliyor musun? Cihat denildiği zaman seni başka mecralara sürükleyenler... ...yanlış mana verenler ve seni senden korkutanlar... ...seni senden soğutanların esas gayelerinin ne olduğunu hala anlayamadın mı kardeşim? Mekke fethinden dönen... ...kainatın efendisinin... ...küçük cihattan... ...büyük cihada dönüyoruz ifadesindeki... ...gerçek manayı... ...hala idrak edemedin mi kardeşim? Bunu... ...nefsinde yaşayabiliyor musun kardeşim? Bin atlının... ...akınlarda cihat önderi... ...kimdi? Ufkunda güneş batmayan... ...üç kıta kimindir? Heybetli muhaçlar tuğlarla beraber yarışan sırmalı saçlar, seller gibi davada taşarak bizlere yol gösteren başlar, ile o devrin dile geldikçe ağaçlar, bayraktaki rüzgar gibi destanlaşan nice savaşlar ve kazanılan zaferler, yüzyıllarca Kur'an'la beraber aşılan engeller, kuduran ehli dünya karşısında Allah'a söz verilen İslam'a hizmet, imana hizmet, ve Kur'an'a hizmet davasında sana ne oldu, bize ne oldu? Bu gözler seni yese düşürmek için değil kardeşim. Aksine sana şevk vermek için. Sen ki evladı Fatihan, Asım'ın nesli, yeni nesil, yeni ümit, geleceğin maddi ve manevi mimarısın. Bizim gözümüzde fer, yüzümüzde aksın. Biz elekten geçmiş unum, sen henüz başaksın. Biz Anadolu yaylalarında esen rüzgar, sen burçlarda dalgalanan bayraksın. Biz küllenen bir akşamüstü, sen kızaran ve şavkı gökleri saran şafaksın. Sen bir heyecan mermerinden yontula yontula şekillenen eserimiz. Bizden bir parça, bizden bir iz. Seni bir Türkmen kilimi gibi desen desen işledik. Suçluyken önüne düşen saklı yüzler kadar, kinle hançerleşen donuk yüzler bizim eserimiz. Senin yüceliğin gururumuz, perişanlığın utancımızdır. Sen gururunu ve rehberini hiçbir yerde arama. Çünkü sen dünyanın en büyük çöllerinden birini... Sina çölünü ordusuyla geçerken gökten rahmet bulutlarının boşandığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar olan Allah'ın sevgili kulu Yavuz Sultan Selim Han'ın neslisin. O günleri bir hatırlaman 21. yüzyılın daha şimdiden kararan ufuklarına bir nur gibi Türk İslam güneşini doğurman için yeter sana. Şöyle bir tarihini hatırla. Atan Yavuz Sultan Selim Han, İstanbul'dan Mısır'a sefer düzenler. Dağları aşar, çölleri geçer ve varır Mısır'ı fetheder. Bu fetihle bütün İslam dünyası asırlar sonra bir bayrak altında toplanır. Ulemanın reisiyle Yavuz Sultan Selim Han, Halife-i Zemin yani Peygamber Efendimizin yeryüzündeki temsilcisi olur. Sen işte böylesine mübarek seferleri yaşayan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in ordusuyla çöller geçerken rehberlik ettiği bir ecdadın torunusun. Senin ecdadın Allah'a olan inancı ve İslam dine hizmet aşkıyla üç kıtada at oynattı. Batılı 9 milyon kilometre kare toprak üzerinde milyonlarca insana hükmeden... Onları hiçbir ayrım gözetmeden birlik ve beraberlik içinde tutan ecdadının sırlarını araştırıyor hala. Sen bu sırları biliyorsun kardeşim. Bu sırlar sana çok uzak değil. Çünkü ecdadının inançlarıyla aynı inancı paylaşıyorsun. Onlar Müslümandı sen de Müslümansın. Kardeşim aradaki fark sadece takva farkı. Sen onların inancına yetişmek zorundasın. Onlar nasıl mı inanıyorlardı? İşte böyle. Ya. Cenab-ı Hak inanan kullarının her zaman yanında olur. Kitabullah'a sadık kalan her Müslüman cemaat bu yardıma kavuşur. Bunu unutma. Şecaatiyle bütün dünyaya ün salan Osmanlı ordusu, azamet ve ihtişam devirlerinde bir zerre bile Allahu Teala'nın emirlerinden ayrılmaz. Bu bağlılıklarının karşılığında da en sıkışık zamanlarında, Binlerce melaikenin onlara yardım ettiğine defalarca şahit olunmuştur. 400 çadırlık bir aşiretten dünyanın yarısına hakim olan bir devlet çıkaran Osmanlı, gün gelir güçten kuvvetten düşer ve cephe cephe çekilmeye başlar anne vatan Anadolu'ya. İnanç aynı inanç, yiğitlik aynı yiğitlik, azamet aynı azamet. Fakat Dört bir yandan saldıran düşmana asker yetişmez. Bir savaş bitmeden diğeri başlar. İşte bu savaşlardan biri de Ruslarla yapılan Kırım Harbi'dir. Kırım Harbi'nde cereyan eden vakada Allahu Teala'nın inanan kullarına yardımına bütün cihan şahit olur. Ruslar geldi. 150 bin kişilik orduyla dayandı. Bizimse 25 bin askerimiz var. Ne olursa olsun Rusları durdurmak zorundayız. Eğer buradan geçerlerse İstanbul'a kadar yürürler. Bu durumda ne yapmamız gerekir paşam? Elimizdeki askerle bir set kuralım. Bizi çiğner geçerlerse o zaman varabilirler İstanbul'a. Eğer askeri bir yere toplarsak bizi çiğner geçerler. Alemi İslam'ın askerini kırdırmaya hakkımız yok. Askeri dağıtacağız. Kolbaşılar üçer, dörder bin asker alarak cephe tutacaklar. Böylece Rusların ezici gücü zayıflar. Bu doğru bir fikir Ömer Paşa'm. Ruslara karşı aynı anda yedi sekiz cephe açmış oluruz böylece. Öyleyse hiç vakit kaybetmeyelim Önce namazlarımızı kılalım Sonra Kolbaşılar askerlerini toplasın Ve cephelerini tutsunlar Serdar Ekrem Ömer Paşa askeri dağıttı Rusları böyle durduracağımıza inanıyorum Rusları öyle de böyle de durduracağız Eğer durduramazsak Gidecekleri yer bizim toprağımız. Kirletecekleri namus bizim namusumuz. Yıkacakları cami, indirecekleri bayrak bizim bayrağımız. Susturacakları ezan bizim ezanımız. Bu iş bize öte dünyada beballiklerdir. Hepimiz senin gibi düşünürüz. Bu Moskofu durdurmaktan başka çaremiz yok. Allah yardımcımız olsun. Ondan başka inanacak ve güvenecek kimsemiz kalmadı. Biz şehadete hazırız. Lakin... ...Moskov'da bizimle birlikte kırılsa... Allahü Teala her zaman inananların yanında olur. Biz böyle duyduk, böyle bildik, böyle yaşadık, böyle inandık. En zayıf cephe de bizimki. Onun için Moskova buraya var gücüyle saldıracak gibime gelir. Ha bize saldırmış, ha diğer cephelere saldırmış. Değişen bir şey olmaz. Ardımız Tuna, önümüz düşman. Karşı tepelerde halk savaşı seyre çıkmış. Sizler de görür müsünüz? Görürüz tabii. İçlerinde ecnebi gazetecilerin olduğunu da söylüyorlar Ecnebiler de vardır Çünkü onların işi o Cihanı birbirine düşürtür Sonra da seyre gelirler Ah birkaç topumuz olsaydı O zaman görürlerdi onlar Yine başladılar top atışına Üzerimizden geçen güller Tuna'ya yağıyor Biz hala duracak mıyız? Yiğitlerim, gazilerim Topumuz 3000 bin kişiyiz Moskova ise bin kişiyle üzerimize gelir Topumuz yok Fakat süngülerimiz var İmanımız var İnancımız var Ölürsek şehidiz Kalırsak gazi Burada alemi İslam'ın haysiyeti var Milletimizin şerefi var aşımızdaysa dinsiz Moskov davuru var. Hepimiz kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Savaşacağız! Ölümümüzü teyzeceğiz! Ölümümüzü teyzeceğiz! Şehidin! Kalırsak gazi! Yiğitlerim! Allah'ın izniyle Oltalic'e düşmeyecek. Hepiniz biriniz ki Allah bizimledir. Kolbaşım, müsaade ederseniz iki rekat namaz kılıp Birbirimizden helallik alalım. Moskov gavuru daha top ateşiyle uğraşır. Benden yana hakkınız varsa helal Benim hakkımda hepinize helal olsun. Helal, helal olsun. olsun. biraz sonra Moskov gavuru üzerimize yürür. Top ateşiyle bizi sindirdiğini, yok ettiğini zannediyor. Ama ne kadar aldandıklarını görecekler. Şimdilik biraz daha bekleyelim. Şu Allah'ın Allah Allah bak. Üzerimize o kadar gülle yağdırdılar. Hiç kimseye bir şey olmadı. 15-20 arkadaşımız şehadet mertebesine ulaştı. Bir o kadar kişi de yaralandı al gül'lerin haddi hesabını. Sanki süperlerin üzerinde koruyucu bir mahfaza var. Atılan gülleler ya çok önümüze ya da arkamızdaki Tuna Nehri'ne düşüyor. Var bu işin içinde bir bitirici. Hadi hayırlısı. Süngütak! Gitler. Moskov askeri süngü hücumuna kalkmak üzere. Burdan öte göğüs göğüse savaşacağız. Allah'ın izniyle bu cephe düşmeyecek. Ve Moskov gavuru neye uğradığını şaşıracak. Şimdi hücuma kalkmak için en uygun anı bekleyelim. Sakın unutmayın. Onlar sadece sayı olarak bizden üstü. İman olarak, inanç olarak biz üstümüz. Biz Allah için onlar çar için savaşıyor. Bu bir dilli, dinsiz kavgasıdır. Hucun! Hucun! Hucun! Süperlerden dışarı! Allah için vurun bozkafa! Allah Allah Allah! Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Allah! Allah Allah! Bu da Yiğitlerim, gazilerim, benim imanlı çocuklarım. Bakınız, gökyüzüne bakınız. Allah Celle Celaluhu bizlere imdat gönderiyor. Semaya bakın. Gördünüz mü arkadaşlar, gördünüz mü? Yeşil elbiseli gaziler, melekler, melekler bize yardıma geliyor. Bir kartal gibi iniyorlar Moskova'nın üzerine. Allah'ın takdiri bu. Allah'ın yardımı bu. Zafer bizimdir gayrım! Zafer bizimdir yiğitlerim. Moskof bozuldu. Önünüzden kaçıyor. Moskof bozguna uğradı. Düşman bozguna. Zafer bizimdir. Allah'a bayanlar. Kalkınca bayanlar. Kalkınca bayanlar. Kalkınca bayanlar. Kalkınca bayanlar. İşte kardeşim, işte sana bir ibret tablosu daha. Allah'ın hükmü bu. Biz Allah'a inanırsak, Allah da bize yardım eder. Kırım Harbi'nde kendinden on kat fazla düşmana, inançlı Türk askeri böyle galebe çalmıştı. İnançlarının ve imanlarının mükafatı olarak, Allahu Teala onlara böyle yardım etmişti. Müslüman Türk askerleri, Şehit kanıyla suluyarak Fethettikleri toprakları Şehit kanıyla suluyarak Geri çekilmişlerdi Vurulup Tertemiz Alnından Uzanmış Yatıyor Bir hile gön gönktenecinden inerek öpse ufak al mı ey şehir dolu şehir isteme makar sana Sen şehitlerin evladısın, tarihini, mazini unutamazsın. Ölümü unutup kabrin karanlıklarını zihninden çözüp boş meşguliyetlerle aklını ve kalbini kendini oyalayıp tekamülde noksan kalamazsın. Sen iki günü eşit olan mümin ziyandadır hadisi şerifini bilmek zorundasın. Dün senin, bugün senin, yarın ve ebed senin olmalı. Senin omuzlarında yükselmeli. Sen küfür ve dalalet asrının nadide çiçeği olmalısın. İslamiyet gibi bir nuru kendine rehber yaparak, zarafet timsali cennette huriler gibi olmalısın. Sen mukaddes gayelerle, ilahi vazifelerle, büyük ulvi emanetlerle dünyaya gönderilmiş olup, ...hakkın şahidisin. Hayat ve hürriyet müjdecisi sensin. Sen, gül devrinin bülbülü, ölü anlarının diriliş müjdecisi, ...tarihi kahramanlıklardan süzülen asalet usaresi, ...onulmaz dertlerin lokmanı, ölü ruhların abı ı hayatını dudağında taşıyan hakikat erisin. Sen... Memleketin en karanlık günlerinde meclis kürsüsüne çıkarak Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyerek Anadolu'nun bağrından çıkarılmış milletvekilleriyle cephede savaşan Mehmetçi'yi bile coşturan Akif'in nesli değil misin? Sen namus uğruna her şeyi göze alarak Kahramanmaraş'ta Fransız askerlerine ilk kurşunu atan sütçü imamların torunusun. İşte sana bir ibret tablosu daha. Alçaklar çekin ellerinizi üzerimden Peçeme dokunmayın Sizin gücünüz kadınlara mı yetiyor Gidip ellerimizle uğraşsanıza Onlara da sıra gelecek Biz senden başlayalım istedik Aç şu de yüzünü görün. Peçen benim namus bayram. Ölürüm de onu açmam Sen açma biz açmasını biliriz şimdi görürsün sen Sen açmazsan biz açarız <gülüyor> Yaklaşmayın bana Çekin pes ellerinizi üzerimden Fazla bağırma kadın Biz istiyoruz sen de peçeni açacaksın Burada biz ne istersek o olur. Biz sana şimdi gösteririz Gel buraya Orada neler oluyor öyle Allah Allah İki Fransız askeri bir hemşiremize saldırıyor Aman Allah'ım Ben de güne duruyorum sanki Onun namusu Hepimizin namusu Bre edepsiz Arlanmaz namussuz gavur dölleri. Bırakın kadını, bırakın kadını. Yiğitseniz yenin benimle uğraşın. Sen de nereden çıktın? Hem kim oluyorsun da bize karışıyorsun? Kim oluyorum? Ben sütçü imamım. Ve bu toprakların gerçek sahibiyim. Sizlere artık gereken cevabı vermenin zamanı geldi <gülüyor> Demek sen bu toprakların gerçek sahibisin <gülüyor> Son gülen iyi gülecek Böyle olmasını siz istediniz Sizler bunu hak ettiniz Ama iş sizinle kalmayacak Müslüman memleketinde bir kadının peşesine el uzatmanın cezasını gördünüz Ağlama hemşirem Ağlama Onlar cezalarını buldular Allah bizimle beraber Bugünden tezi yok Fransızları memleketimizden atmak için mücadele başlayacak Sen karanlık günlerin bitmesine vesile oldun Biz bu topraklar üzerinde düşmanı barındırırsak Ecdat bizden hesap sorar Sen Müslüman kadının peçesine pis ellerini sürmeye kalkışan gavuru Kahramanmaraş'tan atmaya yemin eden Ve Cuma günü camide hutbeye çıkıp Muhterem Müslümanlar Aziz kardeşlerim Frenk kafirinin yurdumuzu istila ettiğini Şehrimize girdiğini hepiniz biliyorsunuz Bugün de bir kafir askerinin bir bacımızın örtüsünü açmak istediğini duymayanınız kalmamıştır zannediyorum bizim yurdumuza dinimize örtümüze imanımıza Kur'an'ımıza bayrağımıza musallat olan düşmanın bütün fertleri bu topraklardan atılıncaya kadar bu camide cuma namazı kılamayız şu andan tezi yok Hepinizi Allah için cihada davet ediyorum. Hadi durmayın. Diyen sütçü imamların torunusun. İşte sen yıkılan Osmanlı ağacının çürümesini bekleyenlere karşı... ...birdenbire filizlenip dal budak salarak... ...bu mübarek toprakları yeniden vatan kılan bir neslin torunusun. Sen ezilmek istenirken ezilmeyen fazilet... Sen, ulu gövdesinden kesilmek istenen dal... ...yapraklarının okşayıcı havasından... ...insafsızca koparılmak istenen çiçek. Sen, hakkın hizmetinde rahmet taşıyan damlalar. Sen, güneşten kopup gelen ışık zerresi. Sen, karanlıklar arasında kaybolan ses. Sen... Susuz çöllere su müjdesini götüren rahmet bulutu. Sen ya Bizans beni alır ya ben Bizans'ı diyerek Atını denize süren, gemileri dağlara tırmandıran Fatih Sultan Mehmet Han'ın nesli değil misin? Sen 50.000 bin kişilik Türk ordusunun 200 bin kişilik Bizans ordusu karşısında 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda beyaz atı üzerinde beyaz libasıyla Allah için, din için, ilahi ı kelimetullah için cihad etmek isteyenler benimle gelsin. Eğer ölürsem üzerimdeki elbise benim kefenim. Benden sonra oğlum Melikşah'a biat edin. Diyerek kılıcıyla Bizans'a ilk hamleyi yapan Alparslan'ın torunusun. Sen Çanakkale harbinde Mehmet oldun. Şehitler Sedd'i yaptın. Dünya geldi bu seddi aşamadı. 18 Mart 1915 tarihini düşmanların bile zafer olarak kabul etti. Çanakkale geçilmez diyerek bu sözün uğruna tamamı şehit düşen 55. alayın sancaktarı senin deden, baban, dayın, amcan değil mi? Çanakkale senin ecdadının inancıyla yazdığı en büyük destan olarak geçti tarihe. Çanakkale'de inancın destanını yazdı senin ataların. Bu destandaki inancı biliyor musun sen? İşte sana Çanakkale savaşlarından ibret dolu bir tablo daha. Ama hadise Çanakkale'de geçmez. Hadise Çanakkale'den çok uzaklardaki Sarıkamış'ta geçer. Biraz sonra nöbetimiz sona erecek. Bu geceyi de kazasız belası atlattık Allah'a şükür. Hüseyin ağam biz atlattık ama daha gecenin bitmesine çok vakit var. Bizden sonra gelenler ne yapacak? Canım şurada bir topa sahip olamayacaklar mı Bizim buradaki nöbetimiz Şu anda Çanakkale'de savaşan kardeşlerimize göre Güllük gülüstanlık Doğru dersin Hüseyin ağam Şimdi gelecek olan Mehmet'ti değil mi Evet O nöbeti tek tutacak Biraz sonra gelir İşte Adil Çavuş'la birlikte geliyorlar hey, Nöbette kağıt yoktur inşallah Yok Çavuş'um her şeyi nöbeti aldığımız gibi. Sadece biraz üşüdük. Ee, olacak o kadar. Hadi şimdi siz dinlenin. Nöbet sırası bende. Sana iyi nöbetler Mehmet. Biz yavaş yavaş yürüyelim. Ee, Mehmet ben biraz sonra gelir seni dolaşırım. Nöbetini iyi tut. Kendine de dikkat et. Tamam çavuşum. Siz hiç meraklanmayın. Ya Rabbi. Sen bizleri esirge ve bağışla. Çanakkale'de savaşan kardeşlerimizi koru Yarabbi. Şu cennet vatanın düşman çizmesi altında çiğnelmesine izin verme Yarabbi. Ermişler, erenler, evliyalar yüzü suyu hürmetine Yarabbi. Çanakkale'de savaşan kardeşlerimize yardım edemiyoruz. Bizleri affet Yarabbi. Mehmet! Biri para sesleniyor. Mehmet, topunu al ve Çanakkale'ye git. Oradaki kardeşlerin zor durumda. Sana ihtiyaçları var. Hemen oraya git. Nasıl? Sen kimsin? Ben Erenler Evliyalar ocağındanım. Kim olduğumu sorma. Kırklardanım. Şimdi topu tut ve gözlerini kapa. Aman Allah, ım. ...ne Mehmet var ne de top. Nereye gitti bunlar? Kuş olup uçmadılar ya. Hemen komutanı haber vereyim. Komutanım... ...komutanım... ...kalkın Hı. çok önemli bir hadise var. Ne var Adil Çavuş? Ne oldu böyle gecenin yarısında? Komutanım biraz önce Mehmet'in nöbet tuttuğu topun yanına gittim. Fakat ne top ne de Mehmet oradaydı. Sen ne diyorsun Adil Çavuş? O elimizdeki tek top... Onu da kaybedersek ne olur bizim halimiz? Kaldır bütün askeri. Topu bulmamız lazım. Her tarafı iyice arasınlar Adil Çavuş. Emredersiniz komutanım. Allah Allah. Allah, Allah. Gecenin bir yarısında nereye gider bu top? Komutanım... ...her tarafı aradık. Ne toptan ne de Mehmet'ten bir iz var. O topu mutlaka bulmamız lazım. O bize milletimizin emaneti. O top olmadan... Moskov sürülerini nasıl durduracağız Komutanım hepimiz şaşırdık bu işe Sabahı beklemekten başka çaremiz yok Sen yine aralıklarla etrafı dolaşmaya devam et Biraz sonra ben de çıkacağım Emredersiniz komutanım Bu iş nasıl olur Adil Çavuş Nereye gider koskoçu kaçla göz arasında Komutanım emin olun Ben de sizin kadar merak ediyorum Fakat elden bir şey gelmiyor Her tarafı aradık aman Atil'e Gel hele şu topun bulunduğu yere bir daha yürüyelim ve bir göz atalım Neredeyse şafak sökecek Gidelim komutanım gidelim ya. Komutanım top yerine gelmiş Siz de gördünüz mü benim gördüğümü Gördüm gördüm <gülüyor> Mehmet de topa yaslanmış Evet komutanım evet <gülüyor> Şu işi bir anlayalım hele Mehmet uyuyor mu ne Evet hemen uyandırayım komutanım <gülüyor> Bu topun ve Mehmet'in burada olmadığını gözlerimle görmesem rüya gördüğüme inanacağım Mehmet, Mehmet uyan artık, uyan Mehmet Ne var Adil Çavuş, ne oldu? Anlat bakalım Mehmet, gece boyunca neredeydin? Çanakkale'deki kardeşlerime yardıma gittim komutanım Anlamadım, bizi mi kandırıyorsun Mehmet? Burası Sarıkamış sen Çanakkale'ye gittim diyorsun. Komutanım, Çanakkale'deki arkadaşlarım çok zor durumdaydı. Ben topumla birlikte gidince işler değişti. Düşmanı geri püskürttük. İşim bitince ben de geri döndüm. Topum sapa sağlam. Nasıl gittin Çanakkale'ye? Ee, uçarak gittim geldim komutanım. <gülüyor> Bizi kandıracak başka bir şeyler söyle de inanalım. Şimdi doğruyu söyle bakalım. Gece boyu neredeydin? Komutanım. Bana inanmıyorsanız topu elleyim Daha sıcaklığı üzerinde Sabaha kadar düşmana günle yağdırdı Çok büyük iş başardık Dur dur dur bakalım Şu topa bir dokunalım hele hey! Aman Allah'ım Sıcak ne kelime Top ateş gibi Sen de dokun Adil Çavuş e, Komutanım topa el vurulmuyor En az 3 saat atış yapılmış bununla Mehmet'e inanmaktan başka çaremiz yok. Sonra bu işler üzerinde fazla konuşmaya gelmezsin Evet. Bu mutlaka erenler evliyalar işidir. Başka izah olamaz. <gülüyor> Müsterih olun komutanım. Çanakkale'de çok büyük iş başardık. Şimdi orada herkes bizim taburu tanıyor. Size de çok selam gönderdiler. Tamam Mehmet tamam. Getiren de gönderen de sağ olsun. Sen şimdi istirahat et. ...yorgun değilim komutanım ama ...em edersiniz. İşte sevgili kardeşim... ...sen böylesine inanan... ...saf ve temiz bir neslin oğlusun. Kalpten edilen dualarla... ...dileğine erişen... ...ne Mehmetler çıkmış senin bağrından. Sen de bir Mehmet... ...olmaya hazırla kendini... ...çünkü dünya senden bunu bekliyor. Sen... Yirmi birinci üzerine doğacak güneşsin. Tek eksiğin kendini tanımaman, cevherinin farkına varamaman. Ama özündeki cevheri bulacağın günler çok uzak değil. Yeter ki sen gayret et ve takdiri Allahu Teala'ya bırak. Kendini tanı ve özüne dön kardeşim. Bırak gitsin sana zehir sunan dilberler. Önündeki tuzaklara karşı uyanık ol. Çünkü bütün dünya senin uyanmana karşı. Oysa bilmiyorlar ki sen kan gölüne dönen dünyada insan gününü açtıracaksın. Bir silkinmen yetecek sana kardeşim. Şu son sözlerimiz senin ufkunda bir ışık olsun. Cehennem olsa gelen bağrımızda söndürürüz. Bu yol hak yoludur.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 Osmanlı Yayın Evi sundu. Sen kimsin? Sayın niciler, bir kaset daha edinmek istiyorsanız lütfen yayın evimizden isteyiniz. Bir başka kasetimizde buluşmak ümidiyle. Osmanlı Yayın Evi, Ticarethane Sokak, Güle Güle Apartmanı, numara 14 2, Sultanahmet, İstanbul. Telefon 528-17-71. 511-86-26